Damlalar. Bir hayalden ibaret olan geçici bir dünya hayatını yaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Burada mutluluğu hem de kamil manada, tam manasıyla mutluluğu aramak beyhude. İnsanı ancak daha derin üzüntülere, Çaresiz elemlere sevk etmekten başka bir şeye yaramaz. İşte bunu gönül sultanı, kalem ehli, kelam ehli kimseler çok güzel ifadeye koymuşlar. Bir örneği aktarmak istiyorum. Diyor ki şair, sözlerinden belli ki şair demek yeterli değil kendisi için. Bir gönül ehli. Afeti gamdan acep dünyada kim azadedir? Herkesin bir derdi var. Madem ki Ademzadedir. Bir hümayâ zevk -ı bin sayyadı gam takip eder. Böyle bir mefhumı bilmemlede halk iftadedir. Çok tatlı bir söyleyi sevgili dinleyiciler. Afeti gamdan acep dünyada kim azadedir diyor. Dünyadaki Kimse var mıdır ki gam üstüne gelmiş olmasın, onun üzerine gam yağmurları yağmış olmasın? Herkesin bir derdi var, madem ki Ademzadedir diye teyit ediyor. Ademoğlu değil mi bir kere? Mutlaka derdi vardır, dışarıdan belli olmasa da. Bir hümay-ı zevk -ı bin sayyadı gam takip eder. Sayyad avcı demek, hümada kuş, hümay zevk, zevk kuşunu Bin gam avcısı takip eder. Kuşun peşinde bin tane avucu düşünün sevgili necler. Belki sen bu kuşu ele geçirebilirsin. Olabilir hani. Yakırına filan düşebilirsin belki ama o avcılardan biri olmazsa biri mutlaka vurur. İşte böyle bir mevhuma bilmem neden halk üftadedir. Üftade de düşkün demek. Böyle ''Mevhum, vehmedilen, hayal mahsulü olan, hakikat olmayan bir şeye halk, insanlar yani, niçin düşkündür anlayamıyorum.'' diyor. ''Hemen ağlayı geldim, aleme ağlayı gittim ben, san ol nilüferim kim, suda bittim, suda gittim ben.'' diyor bir başka mühim şair. Bu dünyaya gelirken de, giderken de ağladığımıza, bir nilüfer çiçeği gibi suda bitip, Suda itit gittiğimize, asla şikayetin kokusu dahi olmaksızın arifane bir bakış, bir hatırlatış ve hatırlayış. İnsan eğer çevresine yaşadığı hayata bu şekilde bakmayı başarabilirse, bütün tavır ve davranışları ona göre şekillenecek, herkesin aslında yana yakılı aradığı insan tipi olumlu enerji yükleyen, Etrafına anlamlı, doğru, yapıcı mesajlar gönderen, belki bir dert babası, sevmeyi öğrenmiş, seven, dolayısıyla sevine, sevilen insanlar olmak mümkün hale gelecekse bilirmeyciler. Bütün iş doğru yerden bakmakta. Söz ustaları onu hatırlatıyorlar bize. Doğru biçimde bakmak. Eski bir deyişle bir özge temaşağı.